Yeah. Köszönöm, Kainat, bugün 24 Şubat Çarşamba, yıl 2016, ay 2, gün 55, Kasım 109 1437, Hicri Cemazi 15, 1431, Rumi Şubat 11 Fırtına Günün tarihi, 106 yıl önce bugün 24 Şubat 1910'da Sanayi Nefise Mektebi'nin bugünkü adıyla Güzel Sanaklar Akademisi'ni kuran ünlü müzeci ve ressam Osman Hamdi Bey vefat etti. Eski Sardakevi Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi. people a And a back that's strong You load 16 tons What do you get Another day older and deeper in depth Saint Peter, don't you call me Cause I can't go I owe my soul to the company store I was born one morning when the sun didn't shine I picked up my shovel and I walked to the mine I loaded sixteen tons, a number nine coal And the straw boss said, well, to bless my soul You load sixteen tons, what do you get? Another day older and deeper in debt Saint Peter, don't you call me, cause I can't go I owe my soul to the company store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 Ah so to the company store Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madre Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Ve Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açık Radyo.com.tr demeliydim. İnternet sitemizin de yenilenmiş halinin adresini de bir kez daha tekrarlamış olalım. Evet... Açılışta Sixteen Tons Tennessee Ernie Ford'un Madenler'deki Hayatı anlatan Efsanevi üne Kavuşmuş şarkısını Çaldık Kimi der ki insanoğlu Çamurdan Yaratılmıştır yoksul adam ise kas ve Kandan oluşur Kas kan bir de Sinir ve deri Ve kemik Ve zihni zayıf, sırtı güçlüdür. 16 ton yüklenirsin, ne elde edersin? Bir gün daha gençmiş olur, bir gün daha yaşlanmışsındır. Daha fazla borca dalmışsındır. Aziz Petro beni çağırma çünkü gidemem. Bütün ruhumu da şirketin kantinine borçlanmış durumdayım diyor. Neden çaldığımıza gelince Bay Şirket adlı Şimdi yazısına Eduardo Galeano'nun dönelim. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Bay Şirket 1886'da Washington'da yaşandı. Devasa şirketler sıradan ve kaba vatandaşlarla aynı yasal haklara kavuştular. Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi İşletme faaliyetlerini düzenleyen ve sınırlandıran 200'den fazla yasayı iptal etti ve insan haklarını özel şirketleri de içine alacak şekilde genişletti. Yasa büyük işletmeleri nefes alıp veren canlılarmış gibi farz edip onlara da kişilerle aynı hakları tanıdı. Yaşama hakkı, ifade özgürlüğü hakkı, mahremiyet hakkı. 21. yüzyılın başlarında bu anlayış hala devam ediyor Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Evet tarihte bugün neler olduğuna da çok kısaca göz atabilecek olursak 1831'de bugün dans eden tavşan yaylası antlaşması diye bilinen bir antlaşma var ve Indian Removal Act diye bilinen yaylilerin Yerlerinden, yurtlarından edinilmesi, başka yere taşınması, kanunun uygulaması ilk olarak bugün başlamış 1831'de. Ve işte dans eden Tavşan bölgesindeki yerliler uzaklaştırılmışlar. Mississippi'deki Şokto kabilesi, Mississippi nehrinin doğusundaki toprakları biraz ödeme yapın kendilerine bir miktar ödeme yapılması ve batıda da bir miktar toprak verilmesi karşılığında kendilerini bildikleri bildik bileli oturdukları yerlerden gitmek zorunda kalmışlar 1831 1920'de de önemli bir olay var nasyonel sosyalist parti ya da çok iyi bilinen adıyla nazi partisi Almanya'da kurulmuş gerisi tarih 1989'da da bugün Ayetullah Ruhullah Humeney 3 milyon dolarlık bir ödül biçmiş başına Şeytan Ayetleri kitabının yazarı Salman Rushdie için neyse ki bu gerçekleşmedi. Devam ediyor Ödülün mu peki? Ha, devam ediyormuş. Renew Fatwa, on Salman Rushdie diye bir şey var, haber var. yeniden ben evet, o Ne kadarmış? Değişmiyor. Alt, 600 bin dolar. 3 milyondan 600 İran, bin dolara imiş. 600 bin dolar istiyor e, Salman Rushdie'nin kellesi için. Çok tüyler ürer bir şey değil mi? Evet. Evet evet evet evet evet. Pardon, 600 bin dolar eklemişler. İran, eklemişler. E ha, e eklemişler, eklemişler. Düşmemiş, pardon. Medya outletleri 600 bin dolar daha eklemişler. 1989'da yayınladıkları bu kitap için e hakkında fetva verilen, ölüm fetvası verilen Salman Rushdie. diye. Evet, hakkında. Neyse ki bu ölüm fermanı uygulanmadı. 3.3 milyon dolar olmuş. Artıyor sürekli böyle. Evet, şimdi bir güne kayıpla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 Sonra şey başladı, işte e, program başladı e, ve senar da olmadı çünkü bir tür şey yaptık onunla. Görsacıvat. Yani ben e, zır cahil, e, o e, tam e, işi bilen. Böylece ben cahil sorularıyla hani e, daha iyi yakalarız şeyi de, dinleyicinin nabzını. Hakikaten de galiba e, keyifli bir şey olabildi, diz olabilmiştir. Evet benim açımdan öyleydi. Ben de matematik özürlülerden biri olarak çok istifade ettim yararlandığımı söyleyebilirim. Ben de matematik özürlü birisi olarak umarım kayıtlar internet sitesinde olur da dinleyebiliriz diye düşünüyorum. ama yayınlamaya çalışırız. Epey, epey hizmetimiz olmuş değil. ki. Evet. Ee, şeyi hatırlıyorum çok kısaca hemen e, zamanı zorlamadan e, ben şeye giderdim program kaydını e, okulda yapıyorduk Sabancı Üniversitesi'nde küçücük bir teypte yapıyorduk o zaman e, 2000 yılıydı e, sabah evine gidiyordum beyaz arabasıyla okula gidiyorduk bu aşağı yukarı demek ki 40 dakika demektir yol O 40 dakikalar herhalde her biri 40 seneye bedeldi. Tosun Bey çok geniş, dağacı olan ve çok güzel ifade eden bir insandı. Benim için 40 dakikalık serilerden oluşan bir full üniversite <gülüyor> olmuştur diyebilirim. Ne kadar hoş. Harikaydı. Bir de ona şey sormuştum.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 E eşime bile bunu anlatmak aylarımı aldı dedi. Yahu biz düşünürüz karışmayın. <gülüyor> <gülüyor> Hiç unutmam. E, toprağı bol olsun. onun içinde yazsın e, Tekrar baş sağlığı diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bugün e, cenaze töreni tarihi de bugün belli olacak. E, açık <gülüyor> Radyo dinleyicileriyle de dostlarımızla da paylaşmaya çalışacağız tabii. <gülüyor> Akın Yılmaz teşekkür çok teşekkür ederim. ederiz. Başım, Hepimizin olsun. başı sağ olsun. Sağ ol. Görüşmek üzere. Evet. Görüşmek üzere. Tosun Tevzuoğlu'nu kaybettik. 2000 yılından başlayarak e, aylarca e, 2001 ve 2002'de de e, matematik hikayeleri ve hayat üstü az bilim programlarını yapmış. Sonradan da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 Kendisi bu arada Türkiye'nin en büyük matematikçilerinden birinin de oğluydu. Aileden geliyor yani Nazım Terzioğlu'nun da oğluydu. Evet şimdi haberlere şöyle bir göz atalım. Kargaşalı ve büyük bir savaş sisleri içinde de gitmekte olan bir dünyadan bahsediyoruz. Ee, bir şey haberini verelim bu iş hiç bitmek tükenmek bilmiyor ee, Kuzey Yunanistan'da e, Afganların sıkışmışlığı var binlerce Afgan mülteci kendi ülkelerindeki şiddetten kaçarak makrosinadan okursak. Yunanistan'ın kuzey bölgesinde sıkışmış durumda. Makedonya'ya geçemiyorlar. Geçemiyorlar. Iraklı ve Suriyeli göçmenlere izin veriyorlar. Fakat Afganlara izin vermiyorlar. Sanki Afganistan'da savaş yokmuş gibi bir ayrımcılık yapıyorlar. Bundan ötürü büyük protesto gösterileri vardı aynı zamanda Makedonya sınırında. Evet. Daha az Afgan kabul edeceğiz dediler. Ve yüzlercesini Makedonya'ya geri gönderiyorlarmış işte. Yani Makedonya'da... İzin vermiyor. Yani bu dün... ...evvelki gün... ...özür dilerim... ...yüzlerce Afgan... ...bir oturma grevine girişler... ...bir demiryolu hattı... ...üzerinde, Makedonya ile Yunanistan'ı... ...birbirine bağlayan hat üzerinde... ...ve geri dönemeyiz. Neden bu ırkçılık yazılı... ...şeyler var... ...sloganlar var pankartların üzerinde... birsiyle de... ...konuşmuşlar Salih adlı bir... ...Afgan mülteciyle... Planımız şudur. Ya sınırı geçeceğiz ya da burada öleceğiz demiş. Ölmek var, dönmek yok diyorlar. Çok dramatik ve hatta trajik bir durum var. Bize Afganistan'da dönecek yer yok. Bütün Afganlar, özellikle de ben gidecek yerim yok. Taliban Afganistan'da Taliban için bir muşak bir hedefim demiş mesela. Ve bu çok anlaşılabilir bir şey çünkü Afganistan'da savaş yeniden canlandı, çekilmek şöyle dursun 14 sene önce. Tom Dispatch'te, Tom Engelhart'ın pa biçilmez değerdeki bence sitesinde çıkan son derece ilginç bir analiz yazısında Afganistan'daki Afyon savaşlarının artarak devam ettiği ve yani Afyon savaşları ne kadar yükselirse Taliban saflarına da her yıl afyon çiçekleri, aşaş çiçekleri kadar yeni e, savaşçı eklendiği Taliban'ın 14. 15. senede en güçlü durumuna geldiği toprak kontrolü açısından bile söyleniyordu. Çok ayrıntılı bir analiz var. Ona e, vaktimiz yok. Sadece bir gönderme yapalım. Yalnız bir yeni rapordan bahsedelim. Kuzey Yunanistan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin drone denilen insansız hava araçları ve savaş uçaklarının vurmasıyla Afganistan'da 2008'den beri yani Afganistan'daki savaşın en yüksek noktası 2008'miş ondan bu yana En yüksek sekiz senedir en yüksek noktasına tekrar ulaştığı belirtiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve o müttefikleri tam bir full şey halinde, vurma halinde. Dolayısıyla da Afgan mülteciğinin dönmek var dönmek yok demesini, bize yer yok demesini çok anlayışla karşılamak mümkün ama ne olacağını kimse bilmiyor. 2014 senesinin sonunda çıkıyordu Amerika Birleşik Devletleri değil mi Afganistan'da? Vazgeçti evet tamamen vazgeçti. Tan Açıklandı bu. insanlar tarafından böyle sevinçle karşılandı. Evet. Ben Buran'ın yazısı var. Çok ayrıntılı olarak neden bunun olam olmadığını, çekilmediğini anlatıyor işte Tom Dispatch sitesine bakılabilir. Ve şeyde, The Bureau of Investigative Journalism diye bir kuruluş var. Araştırmacı gazetecilik bürosu. Şöyle bir rakam vermiş, geçen yıl ortalama her dört bombardımanda bir sivil ölüyor diye vermiş. Bu bir önceki yıla göre kat be kat artmış, yükselmiş durumda. En yüksek seviyesine ulaşmış. Çünkü bir önceki yılda on bir saldırıda bir Hı. sivil ölüyormuş. Daha önce on birdi, anladım. Öte mültecilerde bir de Kale, Kale'deki mülteci kampından da muhtemelen kovulacaklar ve nereye gidecekleri belli olmayan büyük bir, yani 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmüş en büyük mülteci krizi artarak devam ediyor. Azalmak şöyle dursun yükseliyor ve binlerce kişi Fransa'nın en yüksek, en büyük mülteci kampında boşaltılma tehlikesi altındalar. Hatta Buldozer'le de Bu çadır benzeri evlerinin de yıkılması, dümdüz edilmesi tehlikesinde. Yani bir mahkeme kararı bekleniyor. Belçika'da korkmuş. Belçika İçişleri Bakanı jean Jambon, kale kampındaki 4 bin sığınmacının tahliye kararının ardından İngiltere'ye geçmek için Belçika'yı transit yol olarak kullanabileceklerini düşünmüş. Ve? Schengen'e askıya almış. Güzel, çok güzel. E, Fransa sınırındaki kontrolleri yeniden başlayacakmış. Daha önce Paris saldırısı sırasında başlanmıştı bu kontrolleri hatırlarsınız. Şimdi e, kale boşaltılırken tekrardan bu e, kontroller başlayacakmış Belçika. Evet, jungle deniyor bu kaledeki kampta ve bunların e, binlercesinin burada yaşayan, yaşamaya, buna yaşamak denirse işte bu şartlar altında ayakta kalmaya çalışan e, binlerce göçmenin Konteynerlere, e, bayağı şeylerin e, gardrop gibi raflara yerleştirilmesini istiyorlar işte. Gemilerde, tankerlerde taşınır, taşınan, konteyner deniyor değil mi onların başka bir adı yok, kasalarda. E, kimisi bunu hapishanelere çok benzetiyor ama... E, buraya taşınmalarını istiyor. Yalnız yardım kuruluşlarından bazı sözcüler şey demişler yani yer yok ki bunlarda bu kadar konteyner yok. Nereye koyacağız demişler. Fransa'ya de. yardım edelim mi? Yani bir kampanya başlatılsın mı? Fransa'da bu kaledeki bu derme çatma, mezbellik, hijyen de aynı şekilde büyük sorunlardan bir tanesi sorun, oldu. Tabii değil? tabii hastalık. Fransa bu konuyu el atmıyorsa bütçesi de yeterli değilse bir yardım kampanyası bence düzenlenebilir Fransa için. Ne dersiniz? Yani Türkiye'ye verdikleri gibi devlet eliyle vermek yerine dünya vatandaşları toplansınlar ...parasını versinler ve kaledeki insanlar... ...daha insanca şartlarda yaşasın du denilebilirdi. Ama duyuramayız çünkü... ...olağanüstü hal devam ediyor. Bunu yasaklarlar herhangi bir konuşmayı... ...yasaklarlar. Fransa şu anda... ...dünyada... ...ender görülen bir olağanüstü hal içinde. Yani meşhur... ...1789... ...1789... ...devrimini... ...ondan sonra da 1848... ...devrimini gerçekleştirmiş... Fransa'da başka devrimleri de 1838 devrimlerini gerçekleştirmiş eşitlik özgürlük kardeşlik ülkesi Fransa'da bayağı insanları dolaplarda nasıl muhafaza ederiz deyip olağanüstü hal ilanı, ilanı devam ediyor. 165. yıl dönümünde de şeyin Paris komününü topa tutup toplarla tanklarla devirdiklerinin de 165. yıl dönümü gelmek üzere. Evet bu arada bu konuda kale mülteci kampında yapılmış ilginç bir röportajlar dizisi var. Demokrasi naodan görmek mümkün. demokrasina.org'dan. .org'dan onu izlemek mümkün. Oradan da şeye geçelim. <gülüyor> Almanya'da da hükümet Kınamış ama bir bayağı çete var ve Saksonya eyaletinden dün de bahsetmiştik. Şey arayanları, i̇ltica arayanları, mültecileri taşıyan otobüslere saldırıyorlar. Hatta onu Rusya'ya düşürdüler diye bir haber var. Ve birkaç gün sonra da ondan Saksonya'da bayağı bir mülteciler için açılan bir eski okul muydu, hastane miydi hatırlamıyorum şimdi binayı binada yangın çıkmış. Onlar da göbek atmışlar etrafında. Kınanmış mı ama? Kınanmış hükümet. Hortladı ama Amerika, Almanya'daki özür dilerim bu kundaklama eylemleri, göçmenlerle beraber tekrardan hortladı. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum o tip haberler geliyordu. Türk göçmenlerin. Türkiye'den giden göçmenlerin yaşadığı bölgelerde çeşitli kundaklama vakalarına dair haberler geliyordu. Ona haber bültenlerine. Şimdi de aynı şeyler var. Ama bu önleyici kundaklama gibi bir şey oluyor galiba. Evet. Yani neonazilerin insanları öldürmek, yok etmek, mesaj vermek için değil. Yine bir mesaj kaygısıyla beraber inşaat aşamasındaki yerler kundaklanıyor. Bunlar da böyle Bavyera ya da Saksonya gibi çok şey, bir e, muhafazakar olarak bilinen yerler değil. Berlin'in tam ortasında da olmuştu iki sene önce. Afrikalı göçmenlerin kaldığı kampta. Kreisberg'in yakınlarında e, oraya götürül oraya yapılması istenen daha doğrusu orasının düzenlenmesi istenen bir bina yine kundaklanmıştı. Göçmenler için düzenlenmek istediği için. Yani Almanya'nın birçok yerinde oluyor bu olaylar. Evet, yükselişte tamamen Nazi partileri, Neo Nazi partileri yeni. Ama e, yeni kınanıyor. Kuruluş yıl dönümündeyiz işte biraz önce sözün ettik. 1920'deymiş. Yani kaç yıl? 96 yıl önce. Evet. Yani dört yıl sonra Nazi Partisi'nin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümü olacak. O sırada yeni bir Nazi Partisi de iktidara geçer belki bilemiyoruz. Çok, göçmenleri çok kuvvetli bir yükselişte. Gerektiği takdirde silahsız göçmenlere sınırdayken vurmaktan, silahlı bir şekilde müdahale etmekten bahseden parti liderleri de var Almanya'da şu anda. Ve bu partilerin de yükselişe geçtiği söyleniyor. Bir de ilginç bir şey vardı. Kulağıma çalındı. Bu sabah Deutsche Welle'de açık radyodaki yayınında bu konudaki şeyi yapanlar mesela böyle neonazi davranışları gösterenler yıkılsın gitsin göçmenler diyenler arasında Bosna'dan göçmüş Hırvatlar filan olması da dikkat çekiyor. Evet evet yani, yani şeyler de yok. yani Burada Alman şey, göçmenlere yer yok, boşnaklara yer yok filan diye bağırıyorlar ama onlar kendileri geçmişler orada. Bir aralar Pegida'dan bahsediyorduk. Pegida'nın içerisinde ne zaman böyle Nazi sembolleri ya da bunlarla alakalı sloganlar girmeye başladığı zaman grup dağıldı. Nazi sembolsüz Nazizm gibi bir şey olarak düşünmek lazım belki de. Evet, çok ağır bir durumla karşı karşıyayız. Ben bir de işte şeyden de bahsedeyim, okyanusların yükselmesi 28 yüzyıldan beri en büyük en büyük hızına ulaşmış olduğu yeni bir araştırma var. 28 yüzyıl, 2800 yıl öncesinde görülmüş bir şeyden daha hızlı ve eğer fosil yakıtlar yani kömür, petrol ve doğal gaz yakılmaya devam ederse böyle. ...okyanus seviyeleri... E, ...bir buçuk metre... E, ...kadar yükselecek... ...daha yüz yıl sonuna gelmeden yani... 70 80 yıl içinde... ...daha hızlı olacak da diyenler var... ...ve ba, Amerika Birleşik Devletleri'nde... Hala, ...hala hazırda bazı şehirler... E, ...şey olmaya başladı... ...etkilenmeye başladı... ...duvar mı çekelim falan diyorlar... ...bu arada da Fiji gibi yerlerde de... ...işte dün sözünü ettik... ...hala ulaşılabilmiş değil... ...bazı adalardaki duruma... ...çünkü 5 büyüklüğünde fırtının ...Winston kasırgası vurdu... ...ve ulaşılabilmiş... ...değil bilinmiyor... ...öyle ölü sayısı daha da yükselir mi yükselmez mi... ...bilinmiyor... Amerika, ...imzalayan ülke... Artık, evet, Paris ...Amerika Birleşik Devletleri'nin asıl fırtına... ...Nevada'dan... ...geldiği duyuluyor... ...Fırtınanın, sisinin daha doğrusu da ölüsü... Üçüncü, ...üçüncü kez kazanmış... Donald Trump, Donald Trump evet. Nevada'daki seçimleri, ön seçimleri ve büyük bir fark da kazanmış. Yani Ted Cruz'un %22.8, Donald Trump'ın %42.0, %42'lik bir oranla e, oy aldığından bahsediliyor. Ki i̇klim politikalarından tutun da Keystone'un sene kadar burada konuştuğumuz ve şu anda bir şekilde mücadele eden olan birçok konuda e, bu adaylar arasındaki en muhafazakar isimlerden bir tanesi. Evet, Donald Ce, Trump. Ce, Ce Bush çekildi. Kazanınca Donald Trump da birçok protestocu da çıktı. Hatta sözünü kesenler de oldu son ee, ona karşı. Ne dediğini biliyor musun? Ne demiş? Polis uzaklaştırmış hemen tabii protesto edeni, sözünü kesmeye çalışanı. Fakat eski günlerde olsa böyle mi olurdu demiş. ben ben Bir tane çakardım çenesine bitirirdim işi. Polisin de böyle yapması gerekirdi. Eskiden böyle yapılıyordu. Dedi. Tamamen bu üslubu kullanıyor zaten Donald Trump. Ve ben gelince bambaşka olacak meseleler demiş. Gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten çok yükselen çok totaliter eğilimleri yani şirket kapitalizminin Aldığı korkunç şeyler ve yani militarist emperyalizmin de bir yandan gelişmesinin tanıklığı var. Yani Afganistan'da zaten Libya'da yeniden versiyon 2'yi başlattı. Sürüm 2'yi de Amerika. Bir yandan dünyanın dört bir tarafında savaşıyor. Bir yandan da içeride de çok büyük bir e, tehlikeli gelişmeler var. Ama bir merak etmeyin. Herkes de dinliyorlar. Suriye'de barışa imza atacaklar. Bu cumartesi itibariyle ateşkes sağlanıp Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya aracılığıyla sağlanan bir ateşkes yürürlüğe girecekmiş. Ateşkes bekliyor evet. Yani şey Suriye Suriye demişken ona birazdan geliriz. Bir başka gazeteci daha öldürülmüş 21 yaşında. da. Daraya'da, evet, Meksika'da bir bıçaklanarak öldürülen bir gazeteci var Tabasco eyaletinde ve 43 kayıp e, öğren, öğretmen öğrenci e, öğretmenlik öğrencisinin de peşinden karavanla bütün Meksika'da dolaşıyor aileleri, akrabaları ama sonuç yok böyle bir dünyadan bahsediyoruz. Hindistan'da da sınıf En aşağı sınıfta tutulmak istemeyen insanların deliye giden su yollarını kesmesinden sonra en az 19 kişinin öldüğünü de söylemiştik. Böyle bir dünyadayız. Türk Riyad heyetinden Suriye'de ateşkes çok şartlı bir evet var. Ondan bahsederiz. Birazdan Ankara'daki terör saldırısında canlı bombanın kimliğinin kesinleştiğini, İdil'de operasyonların hızlandığını, Sur'da ateşkes sözüm ona. ama şeyde İdil'de çok ciddi operasyonların hızlandığı haberi Diha muhabiri mazlum dolan ve ateş ailesinden 5 kişinin tutuklandığı surda Bodrum katında mahsur kalmasının gözaltına alınan Soma'da 100, 301 madenciden 240'ının öldüğü S panosundaki ihmal kararında da bizzat şirketin sahibi Alp Gürkan'ın imzası olduğu ortaya çıkmış ilginç. Ve son kalan komşu olan Bulgaristan'la da diplomatik gerginlik var. Böylece Yunanistan'dan ardından Bulgaristan'la da olunca Bulgaristan'la problem neymiş? Çok ağ ağır. Hem de Türk ateşeyi persona non ilan etmiş Bulgaristan. Ne demiş? Türkiye'de Bulgaristan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Zornitsa Petrova Apostolova'yı istenmeyen kişi ilan edip Türkiye'yi terk etmesini talep etmiş. Neden? Ee, Hürriyet'ten Uğur Ergün haberi, Bulgaristan'da Türklerin kurduğu Hak ve Özgürlükler Hareketinin, onursal başkanının, genel başkanı Lütfi Meslanı görevden almış bu şey var. Göçmen yani şeyle ilginç. Göçmen mevzu, mevzu gene. Evet. Anladım. Yani Bulgaristan'dak göçmenler. Yani Suriye'yi destekliyorsun desteklemiyorsun kavgası var bir de. Müftü krizi varmış aynı zamanda. Bir sürü kriz var. Yunanistan'la da Rodos adasına iniş yapmasının Türkiye etkililer tarafından çiprasın uçağının engellendiği iddiası da vardı. Böylece komşular da sıfır sorunla başlamıştık. Sırf soruna geldik yani. Bulgaristan batı komşumuz, Yunanistan batı komşumuz onlarla problem. Ermenistan doğu komşumuz zaten ilişki yok. Gürcistan'la bir tek belki böyle bir şeyler yani sorun fazla yok. Türkiye'nin Bulgaristan'daki e, Burgaz Başkonsolosu'na ateşe olarak atadığı müftü din propagandası yapmak ve Bulgaristan'ın iç işlerine karışmak suçlamasıyla istenmeyen adam ilan edilmiş. Evet. Müftü... E, Misyonellik yapmış galiba. Ya öyle bir şey. Öyle yapmış. bir daha o. Ee, bakıyorum bir şeylere, komşuları. nahçıvan Muhtar da sınırımız var. Doğu'da. Özel Cumhuriyeti 435 bin nüfuslu. Onunla bir sorunumuz yok. Türkistan? Gürcistan? Gürcistan'la da pek yok. Ama Suriye'yle epey var. Evet. Irak'la epey var. Irak, Kürdistan'ı ile arayı ama gene de. İran'la da. Şimdi giderek yükselen ağır Yani sıfır şey sorununa geçtik, sıfır sorundan Yani bakarız, e, haberiniz olsun. Seyfettin de senin de Mars ve Sneakers toplatılıyormuş 55 ülkede ürün geri çağrılıyormuş. Suriye'de mi? 55 ülkede. Ha, 55 milyonlarca. Ülkede Amerikalı çikolata Devi Mars, Almanya'da Mars ve Snickers, Neden? Milky Way, Minis ürünlerde plastik i̇şte. çıkıyor. Plastik mi çıkıyor? Evet, ürünlerin içerisinde. Balisto ve Twix marka ürünlerde sorun yokmuş, yalnız onları kullanabilirsiniz. Sadece Amerika ee, Birleşik Devletleri'nde değil, bu bütün ülkeler için. 55 ülke. Anladım, anladım. Milyon, Türkiye'de var mı? Milyona, Oraya gelmeye çalışıyorum. Var. Çalışıyor. var. Toplanılacak. Peki yenildiği zaman ne oluyor? Yani bu zamana kadar yiyenler? Plastik insan oluyoruz. Plastik insan. Açık Gazete. They say forever boy and girl, they're just one love in this world and I know I found mine The heavenly touch of your embrace tells me no one can please hey. Tell me that your love is real And I can feel that it's true We will bow to one another There will never be another love Young Love adlı şarkıyı dinledik açık gastede Sonny James söylüyordu onun şarkısı. Sonny James'de bir kayıp. 87 yaşında hayata veda etti. 22 Şubat'ta James Hugh Lorden'da asıldı. ama her zaman Sonny James diye biliniyor. ve Bir de lakabı var. Güneyli Beyefendi ya da Southern Gentleman diye. En ünlü şarkılarından biri de biraz önce dinlediğimiz Young Loved'ı. 72 Country dalında özellikle söylüyor gitarist. Aynı zamanda 1957 yılından gelen neredeyse 60 yıl, 50 yıl oluyor. 50 yıllık bir şarkıdan bahsediyoruz. 60 yıl. Evet, e, bu şarkı Young Love ve Billboard listelerinde de çok sayıda, e, beş yıl boyunca önemli parçaları da olmuş bir tanesi. Bir şarkıcı son edeceğimize. Evet, e, dönelim şimdi Türkiye'deki duruma da. Özellikle... E, e, En önemli konulardan biri bugün Cerattepe'de e, maden ocağına karşı günlerdir yürütülen e, topyekül halk tarafından yürütülen eylemin ardından Davutoğlu'nun devreye girdiği başbakanın bugün Yeşil Artvin Derneği ile de görüşeceği saat 11 sularında e, belirtiliyor. Cerattepe meselesini ayrıntılı olarak e, açık yeşil programında da ele alacağız. Çok aktivinde inanılmaz şeyler oluyor. Çok billurlaşmış saflar. Ama büyük bir enformasyon eksikliği başbakanın herhangi bir konuda da yeterince bilgiye sahip olmadığı danışmanlarının bilgilendirmediği anlaşılıyor. Son yaptığı on dakikalık açıklama üzerinde. Bunları hem açık gazete programında fırsat bulabilirsek biraz konuşacağız. Hem de açık yeşil programında bilgiler. Didem genç Türk de oradan geldi konuşma fırsatı bulacağız Fakat 12 gazete var çok özür dilerim 12 hmm. gazete var bugün elimizde 2 gazetenin manşetinde bu Cerat Tepe randevusu var bunlardan bir tanesi Türk diğeri taraf ama istisnasız bir de Hürriyet'in gazetesinde Hürriyet gazetesinde özür dilerim Davutoğlu'nun yine farklı demeçlere yer vermişler yine Davutoğlu'nun farklı demeçlere yer vermişler Ama diğer gazetelerin neredeyse hepsinde Cumhuriyet'te de yok mu? Cumhur e, bir e, şey Çok var. Kapsamlı olarak veriyor. Manşetlerden manşetlerden bahsettim. E, diğer gazetelerin hepsinde bir itam var yani bir yere yapılmış olan tepkisel bir manşet atılmış mesela. Zaman gazetesinde e, suç ceza hakimi yetkisiyle e, yetki gaspıyla özel mülklere el koydu diyerek suç ceza hakimine karşı bir tepki var. Özgür gündemde Ankara saldırısıyla alakalı hükümete karşı bir tepki var. Milliyet gazetesinin aile bu işit diyerek işi de karşı bir tepki var. Ee, sabah gazetesinde Şerit ifakına dur diyelim diyerek Sur'un eski belediye başkanı toptancının deyimi e, demeçleriyle PKK ve PYD e, terör örgütüdür demelidir diyerek e, çatışmalara çalışmalara karşı bir tepki var. Katiller Kürtleri teslim katiller Kürtleri teslim edemez diyerek Yeni Şafak gazetesinde yine aynı konuya karşı bir tepki var Sur'da kalleş kavgası diye akşam gazetesinde yine aynı şekilde çatışmalara karşı bir tepkisel manşet var PKK'dan Daesh Bozu hedef belli diyerek akşam gazetes, star gazetesinde de yine tepkisel bir manşet var Cerahattep ile alakalı bir gün gazetesinde de tepkisel bir manşet var Orada da başbakanla görüşecek olan art günlerin tek talebi var Defolun diyorlarmış Defolun diyerek de manşete taşımışlar ee, Bir sinirlilik hakim galiba gazetelerin manşetine karşı evet. çeşitli konularda Sürekli bir gerginlik var Üç gazete hariç elimizdeki 12 iki gazetenin çoğunda Bu gerilim hissedilebiliyor evet. Gazeteyi açıp baktığınız zaman ilk sabah uyanır uyanmaz kahvaltınızı yaparken Bir şeye karşı bir nefret ve tepki var Evet ama zaten savaş ve iç savaş durumu da yaşandığı için artık e, gerilimin ötesinde bir durumdan bahsetmeliyiz. Mesela benim birkaç zaman önce yazmaya çalıştığım bir yazıda da söylediğim gibi... ...şimdi Wikipedia'ya göre de iç savaş tanımına giriyormuş zaten. Çatışmalı bölgeleri koyarak e, Wikipedia e, iç savaş sanal ansiklopedi bu malum evet bizim de kullandığımız iç savaş yaşanan ülkelerin arasında Türkiye'yi de koymuş bence geç bile kaldı biz yani açık gazete olarak veya açık radyo olarak daha önce koymuştuk savaş ve iç savaş kategorisinde şimdi bu belki gerilim o zaman da son derece normal zaten Ahmet İnsel'in dünkü yazısı çok bu konuda aydınlatıcıydı Cumhuriyet gazetesinde bitmeyecek şiddetin ufkundayız başını taşıyordu dönülmez akşamın ufkundayız şarkısına da bir gönderme yaparak bence de yerinde olmuş son Ankara suikastini yapan kişinin kimliği konusunda yaşanan karışıklık bir terör eyleminin çatışan taraflarca nasıl araçlaştırıldığını gözler önüne seriyor diyor. İktidar Ankara'da çoğu subay ve ast subay 28 kişinin ölümüne yol açan terör eylemini yapan kişinin Suriye'de YPG saflarında çarpışan bir Suriyeli olduğu iddiasının ona sağlayacağı taktik üstünlüğü kaybetmek istemiyor. İktidarın hesabı bu. Diğer taraftan PKK'nın fedai eylemi örgütü olan Kürdistan Özgürlük Şahinleri yani TAK, Ankara saldırısını sahiplendi. Cizre'de, Bodrumlar'da katledilenlerin içinde, intikamını almak için... ...bu eylemi yapıldığını açıkladı... ...ve şöyle devam ediyor... ...İnsel'in yazısı... ...TAK'ın 2006'dan beri faaliyette olan... ...resmi sitesinde... ...bu suikastı yapan kişinin açık kimliği... ...verildi ama ne hikmetse... yayımlanan fotoğraf sahteydi... Foto montaj ya da photoshop... ...diyor... ...TAK ardından ikinci açıklamayla... ...Van doğumlu suikastçının... ...daha açık kimliğini verdi... Bu kişinin babasından alınan DNA örneğinin sonucu işi aydınlatacak diyordu. Galiba da aydınlat, aydınlatıldı değil mi evet, sonuçta? DNA açıklaması, DNA, DNA sonuçları çıktı. ortaya çıkmış. Hükümet tarafı ise suikastçinin Suriye doğumlu bir Kürt olduğu iddiasında şimdilik direnmeye devam ediyor. Diyor ki hala bir başka bir açıklamada gelmedi. Dikkat çekici bir diğer olgu Takın Abdülbaki Sönmez olarak kimliğini verdiği ve eylemini sahiplendiği kişinin köyünde Daha ölenin kimliği hakkında belirsizlik tam ortadan kalkmamışken alel acele taziye çadırı kurulması. Dün senin de sözünü ediyordum. Bugün de bir dinleyicimiz bize bu konuda e, ki görüşümüzü de sormuş. HDP ve DBP'nin yerel sorumlularıyla bir milletvekili taziye ziyaretinde bulunurken... Bu eylemi Cizre'de güvenlik güçlerinin yaptığı ağır insan hakları ihlallerine verilmiş bir haklı karşılık olarak tanımladılar. Böylece son Ankara suikastı sonrasında KCK eş başkanı Cemil Bayığın muğlak biçimde ifade ettiğini daha açık söylediler. Hatta bu da yeni değil diyor. Murat Karayılan geçen Eylül'de bir gazetede yayımlanan sözleştisinde ölümsüzler taburu olarak adlandırılan intihar saldırısı eylemcileriyle ilgili daha da açık konuşuyor. Hayar'ın onlar şehirlerde, Cizre'de yaptılar ama daha fazla katliama yönelirlerse, o zaman ölümsüzler taburu da metropollerde harekete geçer demişti. Hatta ondan sonra da kontrol edemeyiz de demişti. Evet. E, Takın son açıklamasında kendisine bağlı olduğunu bir kez daha tekrarladı. Bu ölümsüzler taburuyla Karayılanın başında olduğu PKK'nın silahlı kanadı H HPG arasında. ...HPG mi okunuyor... HP, HPG. ...HPG arasında... ...organik bir ilişki var... ...ki Karayılan aynı söyleşide... ...şöyle diyordu... ...Ölümsüzler taburuna erkendir... ...dedik, durun dedik... ...bunların görevi halkımıza toplu yönelim... ...olduğu vakit polise ve askere... ...toplu yönelmektir... E ...şöyle diyor Ahmet İnsel de... ...demek ki artık şimdi... ...erkendir değil zamanıdır... ...denmiş... Yani Salih Neccar ve Abdülbaki Sönmez'in aynı kişiler olup olmadığı yakında aydınlanacak. Eğer bu ihtimal doğrulanırsa bu kişinin Suriye'de bulunmuş belki YPG saflarına bir dönem katılmış ve Türkiye'ye girerken kendini Suriyeli mülteci olarak kaydettirmiş olması gündeme gelecek. Takın sitesinde şehitlerimiz başlığı altında özgeçmişlerini yayınladığı beş kişiden üçünün önce HPG saflarında yer aldığı belirtiliyormuş. Evet. Yani ilk 2005'te Temmuz'da Kuşadası'nda bir turist otobüsünün patlatılmasıyla karşımıza çıkmıştı tak. Ardından Ankara'da yok Kuşadası'nda ondan sonraki Ankara'da oluyordu muhtemelen. Sonra diyor ki 12 Ağustos'ta hemen bir ay sonra Mersin'de polis evi yakında bir aracın içinde bomba patlamış sadece aracı kullanan kişi ölmüştü. 10 gün sonra HPG komutanlığının açıklamasında kaza sonucu patladığını yaşanan kötü olaydan ölen yurtseveri Kürt özgürlük mücadelesine daha fazla katkı vermekten alıkoyduğu belirtilmiş. Ona fartalar çarşısından bahsediyordum ben oradaki saldırıyı da aynı şekilde e, tak mensubu olan Güven Akkuş isimli kişi yapmıştı. Evet şimdi tabi aradan epey zaman geçti diyor yani o zaman Filistin intifadasına öykünmek geçerliydi. Aradan 10 yıldan fazla zaman geçti, müzakeremsi görüşme ve çatışmasızlık döneminin yarattığı ümit, ümit verici ortamdan çok uzaktayız artık, diyor. İnsel, barış içinde birlikte yaşama ihtimalinin giderek kaybolduğu bir zemindeyiz. Devletin güvenlik güçlerini topla tankla yürütmeye başladığı, son derece ağır insan hakkı, yaşam hakkı ihlallerinin yapıldığı bir savaş ortamındayız. Dişe diş, kana kan, akan, intikam çığlıklarının, Türk ve Kürt tarafında davranışlara çok daha fazla yön vereceği bir hatta ilerliyoruz. Her türlü şiddet yöntem ve politikaları çatışan tarafların elinde giderek daha fazla araçlaşmaya aday. Bu gidişle 10 yıl sonra daha da ağır bir insani bedel ödemiş olarak her iki tarafın çok daha ağır bir milliyetçi kinle bilendiği aşamada olmamamız için bir neden gözükmüyor. Şöyle bitirmiş. İsrail Filistin sorunu kaç yıldır bu minvalde sürüp gidiyor demiş. Ve nitekim Cumhuriyet Halk Partisi lideri de Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada bu taziye çadırı açılması Ankara'da saldırıyı düzenleyen bombacı terörist için taziye çadırı açılması ve HDP'li vekilin bu çadırı ziyaret etmesini Ee, teröristin taziye çadırına gitmek bile, gitmek bu ülkeye ihanettir. Teröristin A'sı B'si olmaz. Bütün siyasi partiler aynı tutumu takınmalı demiş ve şöyle diyor parlamentoya geleceksin. Türkiye Cumhuriyeti'nden aylık alacaksın. Namusun ve şerefin üzerine yemin edeceksin. Sonra kalkacaksın teröristi ödüllendirir gibi çadırına gideceksin diyerek ziyarete tepki göstermiş. Davutoğlu ve Bahçeli de taziye çadırını eleştirmiş. HDP yani. sözcüsü Ayhan Bilgen de cenazede cenaze geride kalanların acısıdır. Her katıldığınız cenazede söylenenlerin ortağı olamazsınız diye de bir açıklama yapmış. HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer'in bu taziye taze, ziyare, e, taze çadırı ziyareti ile alakalı olarak Milletvekilinin adını bir daha söyler misin? Benim elimde Ayhan Bilgen. Hayır, hayır. E, Tuğba Hezer. Tuğba Hezer, evet. Ama bu açıklama çok yeterli görünmüyordu yani, Sayhan bilginin çünkü. Sonuçta e, Kenan Evren'in cenazesine evet. de kimse gitmedi. Arkasında kalan insanların da acısı vardı ama kimse gitmedi Kenan Evren'in yaptığı eylemlerden ötürü. Evet yani böyle bir genel kategorik şey yapılamaz. Terör, burada çok taze bir durum var yani. Böyle seviyelerden bahsediyoruz. İç savaş var. Bu arada da Cumhuriyet Gazetesi'nde de ilginç bir haber var. Onu da hemen ekleyelim. Katliam yapmakla suçlanan sanıkların IŞİD zanlısı sanıkların duruşma salonunda son derece rahat tavırları dikkat çekti diyor. Caiz değil diyerek izleyici sıralarında yanında oturan muhabirimizden kalkmasını istedi diyor. Cumhuriyet gazetesi. Yani, yani. IŞİD ne isteyebilir ki? Evet ilginç ama yani böyle bir rahat tavır nasıl olması bekleniyordu adamlar gayet rahat bir şekilde insanların kafalarını kesiyorlar çatır çatır mahkeme karşısında mı rahat olmayacaklardı? evet çok... yani adamların zaten şeyinde var bu daha doğrusu bu örgütün yapısında var bu rahatlık dünyanın evet. sonu geliyor ve bu sonu gel geldikten sonra da biz cennete gideceğiz inancı zaten şu anda Üç, evet, bence asıl tartışılması gereken IŞİD'lilerin rahatlığı değil zaten Cumhuriyet gazetesinin bu haberi neden manşete çıkardı hayır Tam tersine. Bence çok iyi diyor. Çünkü e, burada bir e, güve, güvenlik güçlerinin ve e, mahkemenin bizzat e, yargı organında bir rahatlık içinde olduğu da göze çarpıyor da onun için. Ona, Nasıl bir rahatlık bu? De, e buna in, çok... E, kaldırmışlar e, mı mesela? Caiz değil diye kaldırmışlar mı muhabbeti? Hayır. Orada. Daha önceden Epey e, Cumhuriyet Gazetesi'nde pek verme fırsatı bulamadığımız hı hı. şeyler vardı. Mahkeme tutanaklarına geçen konuşmalarda evet. büyük bir gevşeklik e, sergilendiği güvenlik güçlerinden ve hatta savcıların da e, çok serbest bıraktıkları de karşı bir mülayemet tabir caizse olduğunu e, yolunda epey haber yaptı Cumhuriyet Gazetesi. Bu onun devamı olarak hı hı. ve bence de yerinde bir şey. Yani kayıtlara rağmen mesela savcının IŞİD sınır emirini kaçakçı yaptığı gibi detaylar, olaylar var, detaylar evet. var. O açıdan çok önemli bence. Kemal Göktaş'ın da bir haberi var burada. Aralarında Mustafa Demir'in de olduğu 27 şüpheli hakkında dava açan savcılık. Dinlemelerde mesela ortaya çıkan fiiller kaçakçılık olabilir diye yetkisizlik kararı verip dosyayı askeri savcılığa göndermiş. İşte benim kastettiğim bu. Anladım. IŞİD gibi son derece barbar ve tehlikeli bir e, örgüte büyük bir rahatlıkla yaklaşılıyor. Bir de bir başka rahatlıkta şeyde var. Soma'da Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin hayatını kaybetmesine neden olan adeta katliam adetası fazla. ilişkin yargılamanın 6. grup duruşmaları sürerken... Yeni ayrıntılarda 240'nın, 240'tan fazlasının hayatını kaybettiği S bölümü, S panosu deniyor ona, Soma herhalde ee, üretim kaybı yaşamamak için havalandırma ve acil çıkışları yapmadığı anlaşılmıştı. 2010'da da şirketin madeni ruhsat sahibi TKİ'ye başvurarak, Türkiye kömür işletmelerini havalandırma ve acil çıkışların düzenlenmek istediği ama yapmadan üretime devam ettiği raporlarda varmış ve ihmalin yapıldığı dönemde Soma Kömür İşletmeleri Anım Şirketi'nin yönetim kurulunda davanın bir numaralı sanığı Can Gürkan'ın babası Alp Gürkan varmış. Ticaret sicili gazetesi kayıtlarıyla kesinleşiyor sahibiyim ama sorumluluğum yok demişti. Acaba delil karartılıyor mu, deniyor? Durum bu. 9 saat 9 oldu. Biz günün en önemli konularından biri Cerrah hiç şüphesiz uzun süreden beri topluca bir bölgenin halkının devlet, şirket, işbirliğine karşı kendi ağacını, toprağını, suyunu ve hayat tartını korumak için harekete geçtiği bir, çok ciddi bir ayaklanma diyebiliriz, yaşanıyor. Şimdi saat 11'de bir buluşma olacak. Bu neler olup bittiği konusunda elimizde epey bilgi de birikmekte. Çok önemli bir dönemece gelindi. Biraz bunu daha sonra 9 saat 10'dan 10.30'da açık yeşil programında ele alma fırsatımız olacak. Şimdi bir ara verebiliriz. Açık Gazete Nereye Doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz Ömer günaydın Günaydın Cengiz Bey Can günaydın Evet hemen girelim çok yoğun bir gündem var değil mi? Evet son derece Bu, Bugün Sur'da e, bir nevi ateşkes olacak e, tahliye olmak isteyenler re açık e, üç buçukla beş arası galiba e, ilk defa böyle bir şey oluyor valiliğin e, kararıyla fakat e, gelen e, haberlere göre pek e, yani orada oturanlar öyle tahliye edilmek falan istem istememiş bakalım ne olacak yani böyle çok kı kısa bir dönem e, aslında tam bir Ee, yani tipik bir, bir, bir savaş uygulaması bu aslında. Yani bu gibi uygulamalarda Kızıl haç e, örgütü doulularası e, evet, e, mevcut olur evet. ve e, nezaret eder yani e, o sivillerin yaralıların falan tahliyesine e, Yani böyle, böyle işte giderek oraya doğru yani e, bunun yani terörle mücadelenin çok ötesinde bir şey olduğunu herhalde. Bu gibi uygulamalarla kavramaya başlıyoruz gibime geliyor. Evet ben de zaten naçizane değinmeye çalışmıştım bir yazımda geçen haftalarda. Yani savaş durumunun kriterleri bütünüyle var zaten. Yani. Tabii hayır ama ısrarla buna terörle mücadele evet, deniyor. Evet. Yani o esas sorunu, esas e, e, sorunsalığı hatta koskocaman bir şey çünkü gizliyor, perdeliyor. Orada evet. bir sorun var. Şimdi bu taziye çadırı meselesi bu. O da bununla bağlantılı. Yani işte bir, bir, bir dolu laf ediliyor şimdi işte vatan hainleri işte AKP'lilerin halbuki e, vakti zamanında yani e, işte o ateşkes sürerken eskiden 2013'te e, PKK'lilere yönelik başsağlığı dileklerini hatırlıyoruz. Yani hiçbir şekilde inandırıcı değil bugün söyledikleri ama yani bunun yanlış veya doğru olmasından öte yani bu e, Ankara Bombacısı'nın Taziye Çadırı'ndan bahsediyorum. Van'da. Evet. Ee, yani bu da bize savaşta olduğumuzu hatırlatıyor aslında. Yani sonuç itibariyle o da bir yani e, bu da böyle bir e, fa, şey, e, yani bir olgu. E, oradaki e, çadır ve oraya giden HDP'li. Yani çok e, zor bunları e, E, layikiyle dengelemek e, bakalım ne olacak ikinci mesele bu Suriye'de de bir ateşkes var. Bu da zor, e, cuma günü galiba hayırlısıyla başlıyor. Bu insa bu da insani yardım öncelikli olacak herhalde e, ve yani bir e, bir durup bir e, durum tespiti yapalım deniyor herhalde. İlginç tabii bu ateş meselesi Suriye'de zira. Saflar sıklaşıyor. Ee, son günlerde bütün o birbirleriyle didişen e, muhalif, e, muhalif gruplar, yani sadece Şam'a muhalif değil, kendi aralarında da muhalif olan gruplar e, anlaştılar aralarında. E, ve e, yeni bir cephe oluştu orada. E, diğer tarafta da işte e, Şam e, hükümeti, e, diğer Arap ve Türkmen güçler onlar hep unutuluyor. Yani demokratik e, a, e, şa, Arap ve Türkmen güçler ve artık PYD tabii veya YPG. Ee, bir de ateşkes dışında kalanlar var. O da bir tuhaf yani onlarla onlarla bir ateşkese gidilmiyor veya onlarla konuşulmuyor en azından. Orada muazzam bir e, kargaşa hüküm sürüyor. Yani ne, ne, kim, neden o, neden öbürkü değil falan hiçbir şey belli değil ama savaş ortamları böyle. E böyledir yani size şaşıracak bir şey yok bakalım ne olacak becerebilecekler mi tabi burada Türkiye'nin e, dahli e, artık ayan beyan ortada yani başbakan e, göğsünü gere gere e, bizim sayemizde e, Şam hükümeti e, işte e, Esed diyorlar ya onlar e, bütün ülkenin tümünü kontrol etmiyor falan diyor Ondan sonra Türkiye'den o açık olan kapıdan e, e, giden e, yüzlerce belki binlerce e, Mücahit'ten bahsediliyor. Yani artık o, ayan beyan yazılıyor bu. E, ve böyle bir durum var. Yani bu da iyi oldu aslında. Yani böylelikle kimin ne yaptığı e, hakikaten e, ortaya çıkıyor, iyi oluyor. E, burada... E, yeri gelmişken bir önce bir sonraki noktayla da alakalı zaten yani Türkiye'nin bu olmayan sadece açık kapıdan ibaret olan ki o kapı da kapanıyor zaten mülteci politikasının aslında Nasıl e, bir e, mücahit politikası olduğunu da görüyoruz aynı zamanda. Yani orada özellikle kamplarda kalanlar ve her giden aynı şeyi söylüyor. Sadece kadın ve çocuklar var. Çok tuhaf kamplar deniyor mesela. Neden acaba? Şimdi neden olduğunu anladık işte. Yani oradan ihtimalen e, akın akın e, işte orada e, oturmuş, dinlenmiş, semirmiş mücahitler e, karşı tarafa intikal ediyorlar e, savaşmaya. Yani bu da bir policy mix var yani. <gülüyor> evet bu arada bir de şey de BBC'nin dün akşam verdiği bir haberde bu Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye destekli Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Komitesi bir yazılı açıklama yapmış. Geçici ateş kes, evet ama şartlı olarak evet hem de çok şartlı dört şart sıralamış. Bir, tüm ablukaların kaldırılması. iki insani yardım geçişlerine izin verilmesi. Üç, gözaltındaki muhaliflerin serbest bırakılması. Ve dört, sivilleri hedef alan tüm hava ve topçu bombardımanlarının sonlandırılması diyor. Ama Yani, yani herhalde burada eğer yani cuma ne kadar süreceği de belli değil. Eğer insani yardım konvoyları ulaştırılabilirse, ona orada şükür yani ki herhalde ona çalışılıyor şu sırada. Yani Kızıl Haç'larıyla orada zaten yani e, büyük konvoylar hazır zaten yani ama e, e, savaş bölgelerine intikal edemiyorlardı. Durum bu. Ama bir de mu? bir ufak Farklı. şey daha ekleyeyim müsaadenle. Amerika Rus planında bu ablukaların kaldırılması ve gözaltındaki muhaliflerin sağlığı verilmesi yer almıyor. Sadece ikinci Yok, evet. ve dördüncü e, maddeler planda o, ilk yer alıyor. Akşamada olacak iş mi Allah aşkına? En son şumada olacak. Bana yani. da zor geldi o. ama... Ha şu olur. Yani gerçek yani eğer bütün yani savaş hukukunun uygulandığı durumlarda Kızıl Haç alır onları bir yerde tecrit eder. Yani bir yerde saklar Veya yani ki tekrar Savaşa girmesinler diye O olur Ama yani oradan çok uzağız Şimdi gelelim üçüncü noktaya bu iltica Meselesi Yani işte Avrupa ne yapıyor Türkiye ne yapıyor Falan diye baktığımızda Şu son bir hafta, bir hafta On gündür falan ortaya Daha net bir tablo Çıktı açıkçası Bu Almanya ile Türkiye arasında e, cereyan edecek. Yani buradan doğrudan e, yerleştirme, relocation veya resettlement yapılacak. E, Suriyelilerin sadece tabii. E, ve Almanya bunları e, alacak. Çünkü Avrupalılar kendi aralarında katiyen anlaşamadılar. Yani bir kota e, sistemi zaten yürümüyor. Bir tek Almanya almaya razı. E, bu e, yani oraya doğru gidiyoruz e, herhalde ikincisi bu Suriyeliler e, Suriyeliler için değil mi sadece Tabii sadece Suriyeliler Çünkü için herhalde oraya doğru gidiliyor Afganlarda büyük problem var mesela büyük Kuzey problem büyük problem var ve yani onlar herhalde, burada kalıcı en azından e, bir rakam açıklandı dün uluslararası göç örgütü International Organization for Migration'ın Ocak ayında Türkiye'den Yunanistan'a intikal eden mülteci bu karışık tabii, yüzde 40 galiba Suriyeli, 102.500 bin 500 kişi. Yani bu sınır kontrolünden bahsediyorduk, onu hatırla, hatırla tut, tutmak anlamında önemli bu. Ee, gene bu, bu bağlamda benim şöyle bir öngörüm var, herhalde önümüzdeki dönemde bunu daha sık konuşacağız. Yani iltica politikası olmayan bir e, Türkiye'nin, Ve Suriyelilerin geri dön, dönmeyeceğini varsayarsak ki yani herhalde bir 10 yıl falan e, e, oraya yani bir savaş bugün bitse dahi e, dönemezler herhalde regularizasyona gidilecek yani regularizasyon şey demek e, yani, işte yani o, vatandaşlık vermek demek. Bu daha önce yapılmış bir şey Osmanlı'nın da zaten bu konuda epey bir deneyimi var ya Osmanlı dönemi hatta erken cumhuriyet dönemi işte bu Balkanlardan Kafkasya'dan gelenler ama 80'lerde de Bulgaristan'dan biliyorsun gelenlere. Benzer bir uygulama yapıldı herhalde oraya doğru gideceğiz bununla ilgili daha epey bir herhalde önümüzdeki de, tekrar ediyorum dönemde de çok daha gündemde olacak herhalde bir de bir işin siyasi boyutu da var. Evet Cengiz Bey tam da ben bu konuyla alakalı bir soru sormak istiyorum. Geçen sene Nisan ayında Kılıçdaroğlu Suriyeli kardeşlerimizi geri göndereceğiz şeklinde bir açıklama yapmıştı hatırlarsınız. Muhalefet Partisi'nin bu konuyla alakalı herhangi bir politikası var ya, mı şu anda hala? Yani ha? Muhalefet Partisi'nin yani e, tenzih ederim yani yanılıyorsam ama e, yani hangi konuda politikası var ben esas bu soruyu sormak istiyorum. Ama bu başlı başına bir ayrı bir program hatta kürsü dersi bile olabilir ama çok da kısa olabilir. Yani. Evet. <gülüyor> o ders. <derdine. Evet. gülüyor> e, şimdi bu bağlamda yani Türkiye iltica bağlamında önümüzdeki Mayıs ayında yani tam bundan... E, 23-24 Mayıs yani 3 ay sonra e, dünyanın ilk e, insani yardım e, zirvesi toplanıyor. Nerede? İstanbul'da. İstanbul'da. Bu çok ilginç bir şey. Bizim yani de kimse, haberimiz olmadığını itiraf etmeliyim? bahsetmiyor. Kimsenin haberi yok. Bir, Birleşmiş Milletler himayesinde tabi Yani bizi her anlamda birebir ilgilendiren konuların e, gündeme geleceği e, bir zirve olacak. Bugün işte e, iki tam gün sürüyor. Öncesi var sonrası var. Yani mesela e, Kürdistan'da olup bitenler de bununla alakalı. Çünkü yaralı ve sivil haklarıyla alakalı savaş anında. Mülteci meselesi hiç bilmediğimiz bir konu e, son derece yoğun bir şekilde irdelenecek. World Humanitarian Summit diye geçiyor meraklarına girip bakabilirler. Dünya insaniyetlik yani evet insani yardım diye Türkçe'ye World Humanitarian Summit yani buna bir mim koyalım ilgilenenlerin de haberi olsun çok önemli bir zirve zamanında herhalde yani hariciye almayı başarmış zaten yani bir siteye girseniz göreceksiniz yani böyle çok yoğun ve epey bir ön çalışma var teklifler var mesela kızılaç örgütü burada olacak onların yeni teklifleri yani savaş alanında insani yardımla ilgili teklifleri var falan yani çok e, zengin bir tartışma e, ortamı da var nerede ve kaçta üzerinden. bu web, web üzerinden aklımızda olsun yani nerede ve kaçta dedin 23-24 Mayıs İstanbul Kırcısı Rütfü Kırdar'da evet çok hiç duymamıştım ben de bunu evet, bir kenara not edelim Ee, iki, i̇ki kısa noktam daha var. Bir tanesi bu Avrupa Birliği ile ilgili bir, bir hayhuy var ortalıkta e, işitiliyodur e, herhalde. Bu Katipiri yani şu sırada raporunu yazmış ve ra, raporunu Avrupa Parlamentosu Genel Kuruluna sunmak e, e, ta olan e, Avrupa Parlamentosu raportörü Hollandalı. Avrupa vekili katipi ile Avrupa Birliği bakanı arasındaki atışmadan bahsediyorum yani burada da pek çok konuda olduğu gibi artık şizofren bir durum var yani Ve işte o rapor herhalde zehir zemberek bir rapor olacak ama ilk defa Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde bunun altını çizmek istiyorum ilk defa Avrupa parlamentosuyla Avrupa komisyonu ters düştü birbirine Türkiye yani Türkiye'nin adaylığı konusunda neden? Çünkü Parlamento artık açık açık veyakıK tipirinin kendisi ve tabi parlamentonun ezici çoğunluğu bu Kasım ayında AKP'ye zarar gelmesin diye açıklanması ertelenen raporun ertelenmesinin son derece yanlış olduğunu söylüyor. bu kadar açık bir kritik hiç bugüne kadar duyulmadı onu da bir kenara not edelim. Hakikaten çok e, vahim. Yani bu e, seçimlerde konuşacağız bunu efendim. Seçimlerden sonraya ertelenmesi konusunda bir tabii, eleştirimi. Tabii. Evet Avrupa tabii. ilerleme tabii. raporunun. Evet. Biz önünde evet, konuşmuştuk. E, yani. Evet bunu Avrupa e, parlamentosu da eleştiriyor öyle mi şimdi? Abi? Parlamento ya eleştiriyor zaten. Bizim dışımızda ilk defa parlamentoyu eleştiriyor. Burada çok eleştirildi ama parlamentoda artık açık açık eleştiriyor. Bunu evet. e, yapılmış hata olduğunu söylüyor. Avrupa Birliği Bakanı ne demişti Katipiri için? Aa, Katipiri ile alakalı da işte yani siz oraya gidiyorsunuz işte o Diyarbakır'da sadece işte işte teröristlerle görüşüyorsunuz. Fanta mealen söylüyorum. Açıklaması var öyle demiyor ama yani artık bizle pek görüşecek şeyiniz yok. Bu raporu da zaten dikkate almayacağız, almıyoruz falan gibi bir bir, bir, bir dolu laf ediyor ve bu, bu yani e, aynı insan e, Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin çok önemli olduğunu bu yıl gene AB yılı falan de, de, olarak e, ilan edildi galiba bütün bunları söylüyor diğer diğer taraftan yani tam bir şizofreni yani, yani hakikaten. Şizofreni. Yani şizofreniye bir örnek vermek gerekirse açık olan 14 yani müzakere edilen 14 fasıldan bir tanesi çevre faslı ve Türkiye'de çevreciler dayak yiyor. Dayak, dayak yemekle kalsalar gene. Iyi. Yani iyi <gülüyor> evet yani evet, ee, evet şey bu ee, bu noktalar üzerinde durmak istediğim noktalar bunlardı. Şimdi dün bir cam demal güvenliği ile alakalı bir makalem vardı haberdarda gördün mü? Evet gördüm ben. Yani bu çok temel bir mesele olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de artık can ve mal güvenliği yok. Yani ve çok geniş, çok yaygın, çok muazzam bir kitlenin can ve mal güvenliği yok. Aslında kimsenin yok. Yani çünkü artık yani saldırılar terör saldırıları e, batıya da e, intikal, intikal etmiş durumda yani artık bunun adına nem ne dersek yani, işte başında savaş diye başladık yani böyle bir ortamdan bahsediyoruz yani e, Suriyelilerle bağlantılı olarak e, iltica teorisinin altın kurallarından bir tanesi yani şeyi tanımlarken bir ilticacıyı mülteciyi tanımlarken söylenilen şudur yani devletinin korumasını kaybetmiş insana mülteci denir yani korumadan da kasıt cam ve mal güvenliği tabii. E, dolayısıyla Türkiye neredeyse topyekün yani e, bu konuda nal toplayan bir ülke. veya yani en azından vatandaşların artık cam ve mal güvenliğinden bahsetmek mümkün değil. Bu güvenlik özgürlük e, dengesi e, diye bahsedilir e, işte güvenlik mi özgürlük mü diye e, o zaten çoktan bozuldu yani e, güvenliğinle yine ama güvenlik dahi yok artık yani Türkiye'de ne mal ne can güvenliği kamu malının ne halde olduğunu görüyoruz Cerat Tepe'de e, özel malın ne hale geldiğini görüyoruz bu cemaate yakın olduğu varsayılan iş adamlarının başlarına gelenler e, can güvenliğine bakıyoruz bombalarla can verenler bu e, işte sokaklara çıkıp itiraz edip e, o tam o itiraz sırasında veya sıradan kontrollerde güvenlik güçlerince öldürülenler işte bu Kürdistan'da süregelen savaştaki can kayıpları işçi cinayetleri trafik devamlı trafik kazası oluyor biliyorsunuz tam bir keşmekeş yani e, bu bu da devletin sorumluluğu sonuçta kontrol dışı ve ruhsatsız bireysel silah 20 milyona falan yaklaşmıştır herhalde bunlarla öldürülenler e, tüm bu durumlarda can vermeyip sakat kalanlar ölü alınamayan hatta teşvik edilen akraba e, evlilikleri dolayısıyla sakat kalanlar yani burası bir tımarhane yani o, bu anlamda e, ve e, ve de mezarlık yani hakikaten yani burada can ve mal güvenliğinin olduğundan bahsetmek mümkün Değil. Evet yani yaşama hakkı e, yaşama hakkı e, ve mülkiyet hakkı, hakkı ve ifade özgürlüğü yani özgür, bu temel hak ve özgürlüklerin Avrupa Birliği'nin de Avrupa, tabii, Avrupa ya, sözleşmesinin temeli. Temeli yani, bu zaten. Ve tabi anayasanın yani cari anayasanın beşinci maddesi yani devletin görevi te, asal görevi yani. ...ve yerine getirilmiyor artık... ...böyle bir sorun var yani... ...bunu artık Türkiye normal bir ülkeymiş gibi... Yani ...aman bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyerek... ...burada yola devam etmek pek zor görünüyor. Evet maalesef öyle... ...bugün Cerat Tepe ile görüşmeler olacak... ...Artvin Cerat Tepe'de maden ocağına karşı... Hı hı. ...ciddi hı. eylemler var... Yine bir gezi tabii o da yani evet. adını koyalım. Bugün yani. Neşit Artvin Derneği başta olmak üzere çeşitli gruplarla görüşecekmiş. Son onu, bir haber var evet. onu da e, komik olduğu için e, verip, verip kapatalım. Bu İstanbul e, şehri 130 şehir e, üzerinden en e, yaşanabilir şehirler deniyor. 130 üzerinden 122. olmuş. Ya yüz yirmi ikinci olunca yaşanabilir nasıl oluyor? İşte yaşanabilir. Ucundan. <gülüyor> ona yaşanmak denmiyor zaten galiba. <gülüyor> Ama şöyle de bir haber var. En e, güvenli ilin huzuru kaçtı diye Taraf gazetesinde yayınlanmıştı bugün. Yani Türkiye'deki güvenli, e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Türkiye'nin en güvenli seçtiği Artvin'de e, Tepe'deki madencilik faaliyetlerine karşı Buyurun. çıkanlar yüzünden polis ve askerlerin müdahalesiyle başlayan olayda kentler ...yaşayanların huzurunu kaçırmış... ...en huzurlu il olarak da biliniyormuş daha önceden... ...dış güçler Açık. değil mi hocam? Dış güçler evet. Dış güçler evet. evet. Robiler. Ee, İçimizdeki hainler? <gülüyor> bir de şey var... ...Türkiye dünya, dünyanın en güvenli... ...ülkeleri arasında yer alıyor... ...diyen bir demeç vardı ama... ...onun üzerinde durmayalım şimdi. Güzelmiş. Hayırlı günler. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Nereye doğru? ...Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Evet, şimdi bir aradan sonra konuğumuz olacak ve mühendis odaları seçimi yakında önümüzdeki günlerde yer alacak. Onunla ilgili bir konuğumuz olacak. Elektrik mühendisleri odası İstanbul Şubesi Başkanı Beyza Metin katılacak ve meslek odalarının sorunları çalışma alanları ve e, özellikle de 27-28 Şubat tarihlerinde yapılacak genel kurul konuşmaları e, genel kurul üzerinde konuşacak özellikle de dağıtım şirketlerinin mesela toplum yararına hizmet vermesi için yeni, yeniden kamulaştırma e, gibi konular var biraz önce Cengiz Aktarlı'la konuşurken kamu mallarının, kamu mülkiyetinin durumunu konuşurken Böyle bir genel kurul çağrı metninden de kalkarak bakalım bir görüşeceğiz. Açık, Açık Gazete. Gözde. Evet Açık Radyo burası. 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.30, bir dakika geçiyor. Ve biz biraz önce de anonsunu yaptığımız gibi... ...Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Beyza Metinle. Konuşacağız. Meslek odalarının sorunları, çalışma alanları, hatta e, nükleer meseleler ve Cerattepe'ye de dayanan rapor üzerinde de konuşma fırsatı bulabileceğiz ve bir de önümüzdeki günlerde, bugün ayın 23'ü 4 gün sonra e, 27-28 Şubat'ta yapılacak Genel Kurul meselelerinde konuşacağız. Hoş geldiniz Beyzanlı. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Meydeniz. Evet, nereden başlayalım? Nereden başlamak isterseniz? Evet, şimdi bütün çeşitli kuruluşlarda ve ülkenin çeşitli yerlerinde olduğu gibi yine elektrik mühendisleri odasında da bir tutulaşma, bir çekişme göze çarpıyor. İsterseniz genel durum nedir, ondan başlayalım. Siz demokrat mühendisler olarak, ...bu seçimlere katılıyorsunuz... ...karşınızda kim var... ...Niye Demokrat Mühendisler... ...gibi kavramlar ...şimdi esas olarak aslında... ...meslek odalarında çalışma yürüten... ...ekipler olarak... ...iki farklı ayrım... ...göz önüne alınıyor... ...bir tanesi aslında anayasada da... tunobun kurulması amacındaki... ...kamu yararını gözeten... ...bir yandan meslektaşların haklarına dair... ...çalışmalar yürütürken bir yandan... E, kongreler, sempozyumlar gerçekleştirirken öte taraftan memlekette bir nükleer santral kurulacağı zaman buna dair görüş beyan eden, enerji özelleştirmesine karşı çıkan ya da bizim meslektaşlarımızın haklarını e, savunurken bunun makro politikalardan bağımsız olmadığını düşünen bir ekip. Bunlar demokrat mühendisler. Bir de şu an karşımızda değişimde birlik listesi var. Değişimde birlik listesi de e, iktidar yanlısı ve diğer MHP, AKP le arkadaşlarının olduğu bir ekip. Elektrik Mühendisleri Odası'nın 50 bine yakın üyesi var. Bunun 16 bini İstanbul'da ve toplumsal muhalefet açısından da gerek gezi direnişinde, gerek enerji, elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirmesi sürecinde çok aktif rol oynayan bir meslek örgütü Elektrik Mühendisleri Odası Üç kez nükleer santral anlaşmasını iptal ettirmiş. Daha sonra devletler arası ikili anlaşmayla nükleer santral çalışması oluyor. Telekom'un özelleştirmesini üç kez iptal ettirmiş. Dağıtım şirketlerine dair birçok noktada müdahaleleri olan bir meslek örgütü olduğu için bir şekilde uzun zamandır iktidarın da baskılarına maruz kalıyor. Hı hı. 2009 yılında devlet denetleme kurulu raporları oldu. TMMOB'nin denetlenme sine dair. Daha sonra 2012 yılında işte kan hükmünde kararnameler vesaire basından <gülüyor> da takip etmişsinizdir. Bir dizi ardı ardına e, meslek örgütlerinin e, yetkilerini sınırlayan e, süreçleri yaşadık. Bunlardan en önemlisi de 12 Eylül referandumuydu. Burada bu kamu yararı açısından söyleyeceğim. 12 evet. Eylül referandumunda Anayasa'nın 125. maddesinde yapılan değişiklikle e, bizlerin kamu yararına gözeterek ...açtığımız davaların önü kesildi. Örneğin 3. Köprü'ye dair ya da 3. Havalimanı'na dair bir dava açacağımız durumda... ...bu kamu yararına değildir diye değil, onun imar planlarına ve benzeri davalar açmak durumunda kaldık. Burada iki kesim var. Bir tanesi nükleere hayır diyen, bunun altını doldurarak... ...çevre katliamlarına hayır diyen, Cerat Tepe'de halka rağmen altın madeni yapamazsın diyen... Askeri ücret mücadelesini yürüten mühendisler açısından bir ekip. Bir de mesela dün bir mail geldi. İnşallah kazanırsak ülkemizin bir nükleer santrali olacak diyen başka bir ekip de var. Hafta sonu genel kurulumuzu ve seçimlerimizi evet, yöneceğiz. Durum ciddi yani. Peki şey yani bu... 12 Eylül referandumunu ben de şimdi siz söyleyince biz de hatırladık. Yani kamu yararına açılan davaların önünü almak çok önemli bir şey. Yani demokratik ülkelerde, demokratik rejimlerde bu tip meslek odalarının, çalışmalarının hayati önemi olabiliyor. Çünkü kamuoyu nezdinde baskı yapabilmek, tabandan baskı yapabilecek kurumlar onlar yani. Bunun kanun yoluyla değiştirile, kanunda değişiklik yapılarak değiştirilmesi yeterince problemli tabii. Peki mesela şimdi şeyi görüyoruz, bu sizin ortaya koyduğunuz metinde dağıtım şirketlerinin toplum yararına hizmet, yararına hizmet vermesi için yeniden kamulaştırmayı ön planda tutacağız ve enerji alanının özel şirketlerin rant kapısı olmasına karşı çıkmaya devam edeceğiz diyorsunuz. Bunu biraz daha işleyebilir miyiz? Yani bu çok üstün kamu yararı e, diyerek birçok torba e, yasalarda Finlanda da pek çok değişiklik yapıldı. Yani günümüzün e, yalnız Türkiye'de değil e, Uluslararası alanda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere en önemli çatışma noktalarından biri. Yani küresel kapitalizmin, şirket kapitalizminin çalışması bu bu şekilde oluyor herhalde. Bizler demokrat mühendisler olarak elektrik enerjisinin tek planlanması gerektiğini düşünüyoruz. Yani üretiminin, iletiminin, dağıtımının tek bir merkezden planlanması gerektiğini Düşünüyoruz. Bununla ilgili e, Türkiye'de 23 tane elektrik dağıtım şirketi özelleştirildi ve e, özelleştirilirken ki süreçteki e, şeylere dahi anlaşmalara dahi uyulmaksızın şu an zaten e, bize sürekli tüketici hakları koruma masamıza birçok şikayet geliyor yani en son %7 zam geldi Türkiye'de son 10 yılda %100'ü aşan oranlarda elektrik zamları bize geliyor. Bir şekilde 31 Mart kesintisine bakarsanız Türkiye'nin işte daha evvel 2006 yılındaki kesintilere ve benzeri baktığınızda enerji alanında gerçekten e, bir devlet politikası olmadığını görüyoruz. Ve bu alana dair ne bir yatırım yapılıyor, ne bir teknik personel yetiştiriliyor, e, yetişen teknik personel özel dağıtım şirketlerine gidiyor, e, dağıtım şirketlerine koyulan hedefler örneğin kayıp kaçaklarınızı şu noktaya düşüreceksiniz şeklinde verilen hedefleri gerçekleştiremiyorlar. Burada örneğin iletim bedelinde yani kamunun elindeki olan bedelde düşüşler yapılıyor yüzdelerinde, dağıtım bedellerinde artışlar yapılıyor. Ve tam anlamıyla plansız tamamen özel sektörün sermayenin insafına bırakmış elektrik enerjisinin ve halkın e, en temel ihtiyacı biz elektrik mühendisleri odası olarak temel elektrik tüketiminin ücretsiz olması gerektiğini ya da minimum ...olması gerektiğini düşünüyoruz. Buna dair tam anlamıyla... ...bir rant kapısı haline evet, dönüştüğü... Bu çok ...durumda bir nokta. E, da, dağıtım şirketlerinin... ...kamulaştırılması gerekiyor. Yeniden kamulaştırılması gerekiyor. Ve e, özelleştirme sürecinde... ...yine basına yansız dağıtım şirketlerinin... ...kasalarındaki paralar... ...alınmadan özelleştirildi ve... E, ...kimlere... ...verildiğine baktığımız zaman da çok... E, ...kötü bir tabloyla... ...karşı karşıya kalıyoruz ne yazık ki. Bırakalım dağıtım şirketlerini, mesela Türkiye'de işte iletim dağıtım hatlarında %18 kadar bir kayıp var. Mesela bugün nükleer santral yapılacağında, nükleer santralde Türkiye elektrik enerjisinin %5'ini karşılama gibi bir hedef var. Avrupa ülkelerinde kayıp ve kaçak, bunu genelde mesela kaçak, işte doğudaki insanlar kaçak kullanıyor, ondan da biz bu kadar onların faturasını ödüyoruz diye yansıyor halka ama... Bunun büyük bir oranı iletim hatlarındaki kayıplar. Avrupa ülkelerinde %7-8 oranındaki kayıplar. Türkiye'de %17-18'lerde. Yani bizler işte şuraya termik santral yapacağız, buraya nükleer santral yapacağız kavgasından evvel. Merkezi bir planlamayla bu da iletim dağıtım hatlarındaki kayıpları nasıl düşürebiliriz? İşte ülkenin güneş, yağı, termal, rüzgar alanındaki e, yatırımları nasıl olmalı? Ya da her yere güneş santrali mi kurmalıyız örneğin? Ya da her yere rüzgar santrali mi kurmalıyız? Ya da işte biz dağıtımda mesela son kullanıcı güneş enerjisi ürettiği zaman... ...hani bundan çok küçük e, şeyler izin veriliyor. İşte sisteme geri bunu satabilecek mi? Ha, ben de tam onu soracaktım. Yani Almanya'daki biz... örnekleri özellikle yani güneşiyle... Günlük güneşlik bir ülke olarak tarihe geçmiş bir ülke değil Almanya. Buna rağmen de elektrik enerjisinin çok büyük bir kısmını karşıladığı günler oluyor. Temmuz, Ağustos aylarında hatırladığımız ve büyük bir hamle yapmış durumda. Tabii bununla ilgili akıllı şebekeler buna dair işte tüketicinin kendi kullandığı elektriği kamuya verebilmesi ya da insanların ben yeşil. Enerji kullanmak istiyorum diye tercih ettiği tarifeler ve elektriği, al, elektriği alabildiği durumda. Hani Türkiye'de bu kadar bütün dağıtım şirketlerinin özelleştiği, İşte 31 Mart'ta bir kesinti yaşadık biliyorsunuz. 31 Mart'taki kesintide Enerji Bakanı başka bir şey söyledi. Başbakan başka bir şey söyledi. Yani yöneticilerin ne olduğuna karar veremedikleri iki yıl boyunca bu enerji kesintisi nereden kaynaklandığını bilemediğimiz bir kaos yaşıyoruz ne yazık ki. Ya yani o da 79 ilde galiba ya o zaman takip ediyorduk. 80 80'de mi yani bir tek <gülüyor> tek durumda galiba Van, yani, İran'da. E, evet Van, Van ya da Hakkari. Ha, evet evet Van ve Hakkari olsa gerek. İkisi ikiden evet. bir tane. İran'dan elektrik alan iki şehirde kesinti <gülüyor> olmamıştı. ya yani önce bir demişti sonra galiba ikinci birinin de Van, şeyle <gülüyor> İran'la evet. bağlantılı oldu Hakkari'de çıkmıştı. Peki. Ee, bu şebeki bir kere önce o kesintideki dakikada duralım isterseniz. Yani verilen açıklamalar da inandırıcı ya da açıklayıcı olmaktan uzak göründü. Neden olduğunu bugüne kadar bir etraflı bir raporla çıktı mı bu Tabii. ülke çapındaki? Yani elektrik mühendisleri odasının buna dair yayınları çıktı. İşte bakanlığın belli açıklamaları çıktı ama. Yani e, ne olursa olsun bu alanın sağlıklı planlanmasından özelleştirmeden e, kaynaklı oldu bunlar. Yani işte bir gün işte X bölgesindeki bir enerji santralinin devre dışı kalmasını örnek görebilirsiniz. Başka bir yerde başka bir sorun çıkabilir ama bu plansızlıktan kaynaklanıyor. Bakın şöyle bir şey verdiler özellikle üretim şirketlerine. 2006 yılında da bu yaşandı. E, Mesela enerjiyi piyasa haline getirdiğiniz zaman bir enerji borsası haline getirdiğiniz zaman bu üretim şirketleri düşük olan düşük para kazanacağı zaman da size enerji satmayı tercih etmiyor. Daha evvelki süreçlerde e, burada devreden çıktıkları dönemde büyük cezai yaptırımları vardı. Ama sonrasında işte bakım ve benzeri gerekçelerle işte ben bakıma giriyorum diyor ve devreden çıkıyor. Mesela 31 Mart kesintisinde kesinti olduktan sonra o süreçte mesela bizim elimizde listeler var. O kadar fazla üretim tesisi arızaya geçmiş durumda ki. Mesela siz bunu şeyin insafına bıraktığınız zaman, üretim tesislerini insafına bıraktığınız zaman bu sıkıntıları elbette yaşayacaksınız. Evet. Yani bir gün işte Ege bölgesindeki bir santralin devreden çıkması olabilir. Başka bir yerde bir frekans kopması olabilir. Başka bir yerde... Başka bir sıkıntı olabilir evet. ama esasen hani bizim odamızın yaptığı açıklamalar çünkü diğeri biraz daha magazin oluyor. Yani esasen bunun merkezi bir yerden planlanmaması, bu alana yatırım yapılmaması, yeterince şeffaf olmaması, evet. tüm bunlarla karşı, karşılaşıyoruz. Evet benim de bir sorum. Aslında dinleyicilerimizden gelen bir sorum var. Bir şekilde cevap verdiniz ama bu bunların hepsi bir santralizasyon sonucunda ortaya çıkan problemler. Biraz önce bahsettiğimiz konular. Desantralizasyon konusuyla alakalı neler düşünüyorsunuz? Bu olayın daha fazla farklı merkezlere yayılması konusunda tek bir merkezden ziyade tek merkezden ziyade. ve enerji kooperatifleri konusundaki düşünceleriniz neler ve aynı zamanda bireysel üretimle alakalı olan düşünceleriniz neler diye merak ediyor dinleyicilerimiz. Belki ben buna bir de ufak şey bir şık daha eklemeye çalışayım demin sözünü ettiniz ama kısaca yani şirket yeniden satabilme imkanı da kooperatiflere verilmesi çok uygulanan Amerika Birleşik Devletleri'nde de gördüğümüz ama özellikle Almanya'da falan çok başarılı uygulamalarını gördüğümüz şeyler burada. Türkiye'de bu hiç yok anladığım kadarıyla. Ne yapılabilir ve ne yapılıyor? Yani aslında e, özellikle güneş enerjisinde güneşte ve rüzgarda yenilenebilir enerji açısından daha öz tüketime yönelik üretimler yapmak gerekiyor. Yani Almanya ve e, birçok yerde Amerika Birleşik Devletleri'nde ve benzeri uygulamalar gerçekleştiriliyor. Evet. Ürettiğiniz yerde enerjiyi kullanıp onun üzerine olanı şebekeye vermeniz durumu bu enerji kooperatiflerine dair işte TUMOB'un enerji sempozyumunda da sunumlar gerçekleştirdi bunları da tartışıyoruz yalnız bunun için gerçekten çok sağlıklı bir altyapı olması gerekiyor. Yani akıllı şebekeler olması gerekiyor, işte sisteme enerji verdiğiniz zaman işte harmoniklerle ve benzeri karşılaşmamanız gerekiyor. Bunun için de benim söylediğim yatırımları yapmak gerekiyor. Bu yatırımları yapmadığınız sürece, buna dair bir projeksiyonunuz olmadığı sürece hiçbir şekilde bunu yapmanız mümkün devlet değil. Devlet politikasından bahsediyoruz. Evet, elbettik bir devlet politikası olacak. Onun dışında enerji kooperatifleri vesaire bu alandaki yapılan çalışmaları biz de heyecanla istiyoruz Ya esas olarak da e, yenilenebilir enerjiyle öz tüketime yönelik olan projeleri elbette ki destekliyoruz. Ve yenilenebilir enerjiye bizim yaklaşımımız da şöyle değil. Mesela bundan 10-15 sene evvel işte elektrik mühendisleri odasının HES'lere destekler bir politikası vardı. Sonrasında biz buna dair bir özelleştiri verdik. Biz HES'lere tamamen karşı olamayız. Ama işte Karadeniz bölgesinde yapılan mikro HES'lere karşıyız. Halka rağmen, halkın taleplerine rağmen bir şey asla savunamayız. Elbette ki mühendisler olarak çözümlerimiz olacak. Zaten Karadeniz bölgesinde yapılan mikro HES'ler gerçekten çok mantıksız. 2000 tane lisansını almış HES var. Bunun 5 tanesi yapımlı. Aşamasında hepsini yaparsanız Türkiye elektrik enerjisinin %10'unu dahi karşılamayacak rüzgarı destekliyoruz örneğin ama Samandağ'da yapılacak bir rüzgar santraline TMMOB'nin oradaki sosyoekonomik yapıyı olumsuz etkileyeceği işte müsairilerin göçüne neden olabileceği ve benzeri dolayısıyla vermiş olduğu olumsuz raporlar var biz hiçbir koşulda hani enerji e, hayata çevreye zarar vermeyen bir elektrik enerjisi üretim biçimi yok O güneş santralleri açısından da geçerli rüzgarın da hepsinde belirli riskleri var. Evet, ama... Burada bir de belki de şeyi sözünüzü kestim ama e, belki de zaten oradaki sakinleriyle e, oturan insanlarla ortaklaşa bunun ancak konuşularak yapılabilmesi lazım. Aksi takdirde de binbir türlü tabii kendi arazisine kocaman güneş türbini şey rüzgar türbini dikilmesine itiraz eden insanlar da binbir türlü haklı eleştiri dile getiriyorlar. Halbuki bu demin konuştuğumuz yerel Modeller, modellerle, kooperatiflerle. kooperatiflerle çok daha rahat çözülebilir gibi geliyor insana. Yani. Her koşulda insanın ikna edilmesi gerekiyor. Onun dışında zaten şu an Türkiye'deki yapılan uygulamalar... ...hani doğru da insanları ikna edemediğiniz uygulamalar değil. Gerçekten bir katliam, doğa ve evet. çevre katliam ile karşı karşıyayız. Yani henüz Atatürk ve Keban barajları tam kapasiteyle çalıştırılmıyorken... ...bu kadar termik santral, bu kadar doğal gaz çevrim santrali... ...bu kadar enerji yatırımı gerçekten anlaşılır gibi değil. Yani Türkiye'nin şu an %70'in üzerinde dışa bağımlı elektrik enerjisi üretiminde... Enerjide. Bunun %51'ini doğalgazdan karşılıyorsunuz. Bunun %60'ını da Rusya'dan alıyorsunuz. Evet. Sonraki süreçlerde işte e, savaş senaryoları ve benzeriyle de bir yandan Rusya'ya kafa tutmaya çalışıyorsunuz. Öte taraftan da Akkuyu'da hani dünyada ilk olan kendi ülkemizde başka bir ülkenin nükre, nükleer santralini kurdurmaya çalışıyoruz vesaire. Yani enerji politikası tam bir fecait. Ya Biz bu alana dair birçok kongre, sempozyum, bilimsel çalışmalar gerçekleştiriyoruz evet. ama bizim tüm bunları e, dinlemek, bunları bizimle oturup konuşmak yerine işte meslek odasını nasıl alaşağı ederiz? Aynen nasıl öyle. yetkilerini kısarız? Peki ben de şeyi de sormak istiyorum yeri gelmişken ben Zahmetin. yani bu İğne adada da bir ara e, nükleer bir de, santralde benzersiz bir longoz diye tabir edilen Benzersiz bir doğal yapının da üzerine bir de nükleer santrale ihtiyaç olur gibi bir laf attı. bakanım biri ortaya öyle geçiştirdi. O, o üçüncü hedefte yine adı var. Sinop'tan sonra. Sinop, aklıyı, Sinop'tan Sinop, sonra planladıkları yine, yine adı. Biz aynı zamanda nükleer karşıtı platformun sekreteryesini yürütüyoruz. Emekli elektrik evet. mühendisleri odası olarak. Bu alana dair de çalışmalarımız sürüyor. Yani ne inadada ne akuyuda hiçbir yerde nükleer santralin yapılmaması gerekiyor. Evet. Peki bir de e, şimdi tam e, şu sıralarda yani bir saat sonra Finlanda e, dağının kuyruğu herhalde kopmayacak ama önemli bir görüşme olacak bu Artvin Cerrah Tepe'deki e, insanların temsilcileriyle Başbakan devreye girecek deniyor. Saat 11'de bir görüşme var ama çok yüklü bir elektriğin bulunduğu metaforik olarak bir durum var ve geziden sonra gördüğümüz en yüksek böyle bir direniş hareketi gibi görünüyor Artvin Cerat Tepe'deki. Bir sizin odanın da bir raporu olduğundan bahsetmiştiniz. Biraz ondan konuşabilir miyiz? Artvin'de ee, Öncelikle Cerat Tepe'de Direnen halkımıza buradan selam göndermek istiyorum. Yanlarındayız. E, 2014 Aralık ayında... ...TMMOB'nin... E, ...Cerat Tepe'ye dair bir raporu var. E, bu raporu... E, ...size ayrı iletebiliriz. Orada... Evet. ...işte turizm bölgesine yakınlığı... ...işte göç yollarına yakınlığı... ...ve benzeri dolayısıyla... ...ve ilk baştaki ihalede... ...aslında tek başına tek bir şirketi... ...vermek üzere... ...oluşturulan bir ihale sonrasında da başka bir şirkete verilmesi ve redevans yoluyla e, yapılması gibi birçok problem var meslek evet. odası olarak oun buna dair yapmış olduğu e, raporlar var açıkladı ve şu an mahkeme sonuçları dahi belli olmadan oraya e, tecavüz ediliyor resmen Evet yani, yani bir şekilde hani e, çoğu gezide ki gibi bir toplumsal duyarlılık çıktı. Artık yaşam alanlarına, kendi durdukları yerde insanların e, müdahale edildiği zaman bu tepki çok doğal. Evet, yani. Aynı şekilde e, bölgede yaşananlarda da bildiğimiz üzere. Zaten çok uzun zamandır her daim orada bir taciz ve bir kıyım yaşanıyor. Yalnız Batıda, Karadeniz'de e, böyle bir halk tepkisinin, yaşam alanlarına sahip çıkması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim bir etkinliğimizde bir e, vatandaş çıkıp şunu söylemişti. Ya kentsel dönüşü, geliyorum şehre yerleşiyorum, ev yapıyorum. Kentsel dönüşüm yapıyorsun, evimi yıkıyorsun. Ya köyüme gidiyorum, köyümde geliyorsun, deremi kurutuyorsun. Yani köyüme gidiyorum, köyümde geliyorsun, ağacımı kesiyorsun. Şeklinde hakikaten e, hiçbir şekilde e, bize, halka e, rahat vermiyorlar. Bu açıdan da Celattepe halkının mücadelesini ben tekrardan selamlıyorum. Çok önemli olduğunu düşünüyorum oradaki karşı koyuşu. Evet, biz de takip etmeye çalışıyoruz. Epey bir zamandan beri hem bazı arkadaşlarımız gidip geliyor hem de telefonla ve çeşitli yollardan çıkan raporlardan takip ediyoruz. Mesela Twitter'da da yani olağanüstü fotoğraflarla dünyanın yeryüzünün en güzel yerlerinden biri olduğuna da şüphe yok. Öyle bir e, vadiden bir fotoğrafın altında da burası Artvin nasıl direnmeyeceksin diye bir slogan atmışlar ki insan e, fotoğrafı gördüğü zaman gerçekten e, inanılmaz e, buluyor. Yani yaklaşık 250 gündür 1700 metre rakımda kurulan bir kulübede gece gündür nöbet tutularak yapılan bir şey. Ee, ve buna karşılık da yer tahsisi işleminin dahi yapılmadığı gibi mesela avukat e, Bedrettin Kalın'la da e, birkaç defa görüşme fırsatımız oldu açık radyoda. Zaten böyle bir yer tahsisi işlemi de yok. O, hukuki o, olan pek az şey var. Şimdi mahkeme kararları da beklenmiyor. Yani gezidekinin aynısını yapıyorlar evet, aslında. Evet. Ve bir, bir, bir, mesela Çok çok acayip durumlar var. İki ayrı ÇED raporu aynı anda görüşülüyor. Böyle bir şey dünya tarihinde de pek görüşülmemişti. Birinci ÇED raporu var, ikinci ÇED raporu var. Hangisine göre karar alınacağı dahi belli değil yani. Bizim raporda da şu var. Yani zaten chat, bir halk toplantısı yapmaları gerekiyor ya. ÇED evet. raporu olduğunda. Zaten halkın gelip protesto edip o... ...toplantıyı iptal ettirdiği durumda... ...bu toplantıyı yapmış olarak... ...göstermeleri de başka bir hantikam. Evet. E, o, o da sıkça bulunan bir... ...başvurulan bir... ...aldatma yöntemi, yöntemi. ama burada tabii... ...çok önemli çünkü bütün... E, Türkiye, ...Türkiye ayakta neredeyse... Cerrah Tepe ile... bir ile beraber çeşitli Rize'den de... ...başka yerlerden de gelen... ...insanlar var. E, benim de sorum var. Bu şeyle alakalı olacak... E, Bize de ulaşan metinde çeşitli açıklamalar da var. Onun için diyoruz ki diye başlıyor ve sıralanmış bunlar. Bunlardan bir tanesi meslekten olmayan insanların pek de fazla bilgisi olmadığı ama doğrudan meslekte olanlar için de cinsiyet ayrımcılığıyla alakalı olan bir konu. Alanımızda yaşanan cinsiyet ayrımcılığı için her türlü çaba ve mücadeleyi sürdüreceği izlenilmiş. Kadın mühendis ve erkek mühendis ayrımını kabul etmeyeceği deniliyor. Kadın mühendis ve erkek mühendis ayrımı nasıl yapılıyor? Çok acayip. Bu çok uzunca bir konu birincisi en somut olarak bizim iş yaşamında karşılaştığımız özellikle iş başvurularında iş görüşmelerinde kadın meslektaşlarımıza öncesinde daha çok erke, askerliğini tamamlamış mühendis evet. adayı arıyoruz diye bunu tamamen erkek arıyoruz evet. anlamına geliyor. Bunun dışında da kadın meslektaşlar sahada çalışmak istediğinde, şantiyede çalışmak istediğinde ve benzeri, sen elinin hamuruyla orada ne yapacaksın? Geride çalış, ofis işlerinde çalış, masa, başı işlerde. masa başı işlerde çalış, evlenecek misin? Evlenirsen eşim çalışmana izin verir mi? Son ee, çocuk izni. Çocuk izni ve benzeri bu alan, bunlara dair ne düşünüyorsun? Daha pazarlama alanında seni çalıştıralım gibi, inanılmaz e, cinsiyetçi uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Evet. E zaten mühendislik mesleği daha çok erkek egemen bir meslek. Hani kadınlar daha çok annelikle özdeşleşen işlerde çalışırlarsa Sahne daha meşru öğretmenlik, tabii ki. doktorluk, <gülüyor> hemşirelik, aşçılık ve benzeri. Ama teknik işlerde, daha sahada bir bilgi gerektiren işlerde kadın mühendis, kadınların mühendis olmasına önünde bir engel var. Bizde yüzde on kadınıye var. Yani kadınların 110, mühendisliğe E, yönelmelerinin önünde zaten birçok cinsiyet ayrımcı politikayla karşı karşıya kalıyoruz. Buna dair bizim bir cinsiyet ayrımcılığı takip sekreteriyemiz var TUMOP olarak. E, her dönem e, kurultaylar gerçekleştiriyoruz. Kadın mühendisler kurultayları ve e, bu alanda e, hem hukuki destekler veriyoruz hem de bu konuda böyle ilanlar veren e, kurumları deşifre ediyoruz. Bu alanda ayrı çalışmalar yürütüyoruz. E, karşı listede bir kadına da yok. Bizim listemizde kadın adaylarımız var ama yani yine de e, çok yeterli değil. Evet, evet e, bitirirken son bir soru soralım bir dakikamız var. Ancak Beyza e Metine seçim nereden olacak kazanacak mısınız Demokrat mühendisler olarak ne düşünüyorsunuz? E, çok zor bir süreçten geçiyoruz meslek odalarımız bu açıdan çok önemli. Ee, bu alanda hem topluma yönelik bir çok sorumluluğumuz var hem meslektaşlara yönelik bir çok sorumluluğumuz var. O açıdan odamızın demokrat geleneğinin devamını istiyoruz. 27 Şubat'ta genel kurullarımız var. Şişli e, genel kurulumuz Şişli Kent Kültür Merkezi'nde. 28 Şubat'ta da Şişli Gözden İlköğretim Okulu'nda seçimimiz var. Biz kazanmak istiyoruz. Asgari ücret mücadelesi için, gençlerin, kadınların temsili için Tepe için, nükleer santrallere karşı biz e, herkesten e, gelip bizlere destek olmalarını istiyoruz. Kazanacağız diye umuyoruz. Onunla ilgili de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Son üç günümüz kaldı. Kolay gelsin. Beyza Metin çok teşekkür ederiz. Ben ee, çok teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Beyza Metin konuğumuz oldu. meslek odalarının sorunları, çalışma alanları ve e, son olarak da 27 ve 28 Şubat'ta yapılacak genel kurul ve seçim üzerinde konuştuk. Evet bu şekilde de programımızı bitiriyoruz. Bitirirken açık gazeteyi e, iki gün önce hayata veda eden Sony e bir uğurlama daha yapalım. Onun 1969 yılında söylediği aslında e, Only the Lonely adlı parçayı çalacağız ama aslında Roy Orbison'un ünlü şarkısının bir yeni yorumuyla kendisi de e, e, başarı elde etmişti. O şarkıyı dinleyerek bitiriyoruz. Sony James Only the Lonely ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Only the Lonely This feeling ain't right, there goes my baby, there goes my heart, they're gone forever, so far. Köszönöm